Efendim merhabalar, Çocuk deyip geçmeyinden Burç FM stüdyolarından bir Ramazan programından sizlere Ramazan ayının içerisinde hazırladığımız bir programdan bizi dinleyen herkese selamlarımızla, sevgilerimizle bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim malum Ramazan ayındayız, Ramazan ayının ilk haftasının içerisindeyiz ve bu ay... 30 gün boyunca, 29 gün çekecekmiş bu Ramazan, 29 gün boyunca efendim, çocuklar tatilde, ebeveynler genellikle izin aylarında, okullar kapalı, çocuklarla birlikte geçecek olan bir Ramazan'ı yaşıyoruz, yaşayacağız Allah nasip ederse geri kalan günlerinde de ve çocuklarla birlikte e, ilerleyeceğimiz bir bayrama doğru da gidiyoruz. Kaç yılda bir böylesi bir zaman denk gelir onu çok bilemiyorum ama ben uzunca bir zamandır çocukların bütün bir Ramazan boyunca evde, sokakta, camilerde okulsuz geçireceği bir Ramazan'ı çok hatırlamıyorum. Kendi çocukluk yıllarımda bir hatırlıyorum. Onun haricinde uzunca da bir zaman mutlaka okul dönemine denk gelirdi Ramazanlar. İşte çocuklar okulda kimi çocuk oruç tutar, kimi çocuk tutamaz, aç gelir. E işte evin içerisinde yemekleri bekler, bekleyemez. bazı çocuklar da tutamazdı tabi. Ama şimdi ilk defa çocuklar anne babalarına emanet Ramazan ayı içerisinde. Şimdi bu ay eğer öyle güzel bir şekilde değerlendirilebilir ise o takdirde Ramazan sevgisi, oruç sevgisi, din sevgisi. Allah sevgisi çocuklara e, aileleri tarafından bizzat aileleri tarafından unutulmayacak bir hatıra olarak onların hatıra defterlerine yazdırabilirler anne babalar. 30 yıl sonra işte 40 yıl sonra... Eğer bir Ramazan anlatılacak ise hatıralarında şu andaki çocuklar eğer anlatacaklar ise kendi çocuklarına işte 30 gün boyunca 29 gün boyunca anne babalarıyla birlikte yaşadıkları iftarlar, sahurlar, teravihler ve Ramazan'ın güzelliklerini anlatmaları işte şu anda anne babaların elinde tuttukları bir şey. Yani şu anda içinde bulunduğumuz bu günler çocuk terbiyesi adına. Ki manevi eğitim adına, çocuğun manevi eğitimi adına altın derecesinde önemli, hatıra defterlerine çok önemli bilgilerin yazılacağı bir ayla, ayın içerisindeyiz, günlerin içerisindeyiz. Eğer anne babalar bu işi ciddiye alırlar ise, çocukları ciddiye alırlar ise, çocuklarının din veya dine inanma yahut da inanmama konusunda... Ramazanı, orucu, ibadeti sevme ya da sevmeme konusunda eğer onların inançlarını önemsiyorlar ise o takdirde bu ay çocuk terbiyesi açısından e, bulunmaz derecede önemli olan bir aydır diyebiliriz. Peki bu ayın içerisinde e, çocuklarla iletişimimiz nasıl olması lazım, nasıl olmaması lazım onlara kısaca bir değindikten sonra... Bugün ve yarın mümkün olduğu kadar sizlerin gönderdiği sorulardan yola çıkarak e, sorunlarınıza cevaplar, sorularınıza cevaplar vermeye çalışacağım. Şimdi e, tabi bu ay biraz e, uzunca bir e, oruç tutma zamanı na denk geldi aynı zamanda yaklaşık 16 saat kişiler Müslümanlar oruç tutuyorlar. Ha bu arada ilginç bir de okuduğum haberlerle ilgili ilginç bir de şey söyleyeyim yani Avrupa'daki gazeteleri de takip etmeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar işte Hollanda'da, Belçika'daki gazeteleri, değişik ülkelerdeki gazeteleri de takip etmeye gazeteleri takip etmeye çalışıyorum. Gördüğüm kadarıyla sadece Müslümanlar değil Hristiyanlar da veya işte dine inanmayanlar da farklı din mensuplarının da oruç tuttuklarını okuyorum o haber. ...lerde, efendim orucun faydalarıyla alakalı olarak kişi inanmıyor Hristiyan ama diyor ki ben de bu ayı efendim Müslümanlarla birlikte oruçlu geçirmeye çalışacağım. Sevap mevap kısmı beni ilgilendirmiyor ama fizyolojik olarak ben fayda sağlayacağımı düşünüyorum. Ruhen e, yeniden dirileceğimi düşünüyorum. Fakirleri daha iyi anlayacağımı düşünüyorum diye anlattım. E, onlar da bu orucun içerisine katıldıklarını yurt dışındaki gazeteleri takip ettikçe tebessümle okuyorum. İnançsız insanların dahi bu aya itibar göstermeleri, bu aydaki kazanımları böylelikle paylaşmaya çalışmış olmaları, tabi bizleri daha da bir e, sorumluluk bilincinin içerisine itmesi lazım. Ne diyorduk? 16 saat aşağı yukarı artık e, bu günlerde oruç tutuluyor. Şimdi tabii çocuk açısından bakıldığı zaman 16 saat, gece saat 4'te başlıyor e, oruç tutma. Akşam saat 8'e kadar, 8 çeyreye kadar falan devam ediyor şehirlerde değişmek şartıyla. Şimdi anne babalar iki arada bir derede kaldıklarını çok görüyorum. Yani yaşı henüz ergenlik dönemine gelmemiş, ergenlikten küçük olan çocuklar açısından baktıklarında çocuklarına kıyamadıklarını Onların bu kadar 16 saat aç kalmalarına kıyamadıklarını, onların da 16 saat aç kalmaya da çok da niyetli olmadıklarından dolayı benim gözlemlediğim kadarıyla şu anda sokakta oynayan birçok çocuk, evlerin içerisinde tatilini geçiren veya tatil yerlerinde tatilini geçiren çocuklar maalesef orucun ve oruçla birlikte elde edilecek kazanımların, ki bu kazanımları söylerken şunu söylemek istemiyorum yani sevap kazanma ile ilgili kazanımlar değil yani ergenlik döneminde olan bir çocuğun sevap kazanması ya da kazanmaması diye bir şeyinin olduğunu düşünmüyorum çünkü zaten o çocuklar henüz imtihana başlamadıkları için öyle bir kazanımlardan bahsetmek biraz abes olur ancak oruçla birlikte elde edilecek kazanımlara bakıldığında aileyle bütünleşme aileyle ortak ...hareket etme, efendim alışkanlıklar kazanma, efendim bu alışkanlıkların içerisindeki en önemlisi psikolojide haz öteleme eğitimi diyoruz. Hani sabırsız çocuklar vardır ya işte illa onu alacağız, illa bunu yapacağız, illa şu olacak şeklinde ha bir anne babalarını bunaltan çocukların aslında... Oruç tutmasıyla birlikte kazanacağı bir şey var. Kendisini frenlemesi. Önünde su duruyor, suyu içmeyecek. Haz öteleme eğitimi diyoruz biz buna. Çocukların elde edeceği kazanımlara e, baktığımızda çok önemli kazanımlar elde edecek olmalarına rağmen işte 16 saat oruç tutan, e, tutmasını daha doğrusu anne babalar çok razı olmadıklarından dolayı gençlerin, çocukların büyük bir kısmının maalesef Oruç tutmaktan biraz uzak kaldıklarını görüyorum. Halbuki yani ben e, kendi çocukluk yıllarımda hatırlıyorum ve Anadolu pedagojisinin içerisinde var olan bir şeyden bahsedeyim. Bizim zamanımızda çocuklar tekne orucu tutarlar idi. Tekne orucu tutarlar idi. Şu anda hala yaygınlığı devam eden tekne oruçları var. Tekne orucu neydi? Çocuk efendim ben kendi küçüklüğümden hatırlıyorum çocukluğumdan hatırlıyorum ee, sabah kalkardık sahura kalkardık daha sonra uyandığımızda efendim tutabildiğimiz saate kadar orucumuzu tutardık kaça kadar tuttuk saat üçe kadar tuttuk 4'e kadar tuttuk eğer e, yaz mevsimine denk gelmişti yine benim çocukluk yıllarım eğer tutamayacağım ve efendim biraz suya e, hasret kaldığım annem tarafından Babam tarafından fark edildiğinde orucumuzu satın alırdı. Yani ikindiye doğru gelirdi çocuk, çocuklar annelerine babalarına oruçlarına verirler, satarlardı. Onlar da onun karşısında bir hediye verirlerdi. Dolayısıyla çocuklar saat üçte dörtte yemek yemeye başlarlar idi. Şimdi bu çok güzel bir adet. Anadolu topraklarında yerleşmiş olan çok güzel bir adet. Çocuğu ne yorarak ne bunaltarak ne de efendim sıkıntıya sokarak ama bir taraftan da günün belli bir dilimini en azından oluş oruç adetini alışkanlığını ibadetini çocuklara sunabilmek için belli bir dönemde belli saatler içerisinde oruç tutturuyor e, tutturma yönünü benimsemiş efendim ben de eğer çocuklarına kıyamayan anne babalar var ise yazık tutamaz diye düşünen anne babalar var ise evet çocuklara merhamet ederken bir taraftan onların aç kalmasına gönüller anne gönlü razı olmazken halbuki öbür taraftan oruçla birlikte kazanacağı şeyleri de aslında çocuğa vermediğimizi düşünerek düşündüğümüzden dolayı aslında anne babaların çocuklarını az da olsa günün belli saatlerinde günün dörtte birinde, günün dörtte ikisinde de olmuş olsa, oruca teşvik etmeleri, kendileri oruç tutuyorlar ise, oruca teşvik etmelerinde çocukların karakter eğitimi için kazanımları çok fazladır. Efendim ben bu sözleri tabi bütün Türkiye internet üzerinden de bizi dinleyen dünyadaki her tarafa seslendiğimizden dolayı hemen şöyle de bir e, ayrım yapmakta fayda var. E, tabi oruca inanan, e, efendim İslam'a inanan ve çocuklarını İslam ahlakıyla ahlaklandırmak isteyen anne babalar için ben bunları söylemeye çalışıyorum. Yoksa efendim oruç tutmayan çocuk karaktersiz mi olur, oruç tutmayan çocuk şöyle mi olur falan diye ucuz böyle şeylerin içerisinde de bulunmak, öyle tartışmaların içerisinde de e, girmek niyetinde değilim. Ama kendi yaşamlarını eğer İslami bir yaşam, çocuklarına da öğrendikleri ve yaşadıkları din aktarmak isteyen anne babalar için söylüyorum ki bu yaz döneminde çocuklarına, çocukların oruç birlikte elde edeceği kazanımları aman ihmal etmesinler. Tekne orucu çocuklarına hiç olmazsa tuttursunlar. Peki tekne orucu tuttururken nelere dikkat etsinler anne babalar? Ben onu da hemen birkaç cümleyle söylemeye çalışayım. Örneğin bizim delikanlılar şu anda beni muhtemelen dinliyorlardır. Ee, efendim birisi 9, birisi 10 yaşlarında. iki tane delikanlı 16 saat aç kalamayacaklar bunlar. Onlar tekne orucu tutuyorlar. Tekne orucunu nasıl tutuyorlar onlar? Efendim ee, öğlen ezanı okunduğunda öğlen ezanıyla birlikte onlar oruca başlıyorlar. Ezan okunduğu an hani biz sahurda efendim e kalktığımızda e tam sabah ezanı okunduğunda her şey bitiyor. Aynı onun gibi çocuklar da öğlen ezanı okunduğunda e bir telaş başlıyor. Son yudumlarını içiyorlar. Ezan bitmeden önce hemen oruca niyet ediyorlar. Ve Çocuklar öğle orucuyla birlikte, kaç yaşa kadar diyebiliriz bunu, efendim 7, 8, 9, 10 yaşındaki çocuklar sabah namazının ezanıyla birlikte değil, öğlen namazının ezanıyla birlikte eğer oruca başlarlar ise onların aç kalacağı süre, oruçlu geçireceği süre 8-9 saat ile veya 7-8 saat ile sınırlandırılmış olur. Böylelikle çocuklar aslında dayanabilme, ilk oruçlarını tutabilme keyfini, gururunu, onurunu onlara da yaşattırılmış olur. Efendim eğer çocuk çok alışkın değil ise, o takdirde hiç olmaz ise... O, o yaş grubunda yani biraz belki küçük yaşlara denk geliyorsa eğer 7, 8 illa 6 yaşındaki çocuk da ben orucumu tutacağım diyor ise o takdirde öğlen ezanıyla birlikte değil ikindi ezanıyla birlikte onlara evin içerisinde bir telaş yaşattırılabilir. Ezan okunuyor çabuk son suyunu iç şimdi başladı evet şimdi e, oruç başlıyor diye hiç olmazsa eğer yaşı ve dayanma gücü az ve küçük olan çocuklara... İkindi ezanıyla birlikte tekne oruçlarına başlattırılabilir. Böylelikle bir grup çocuk ikindi ile akşam arasında oruçlarını tutmuş olacak, diğer belki yaşları birazcık daha büyük ergenlik döneminden küçük olan çocuklar ise öğlen ezanıyla birlikte oruçlarını akşama kadar tutmuş olacaklar. Efendim, böylelikle hani biz zamanımızda şöyle tutuyorduk. Bu benim izahım kendi yaşadığım çocukluktan birazcık daha farklı. Biz sabah kalkıyor idik dayanabildiğimiz vakte kadar oruç tutuyorduk. İkiye üçe öğlen namazına kadar ikindi namazına kadar ondan sonra dilimiz dışarıya çıkmaya başladığında anne ne olursu, anne ne olursu dediğimizden itibaren ikindiyse eğer o sırada yemeğimizi yemeye başlıyorduk. Ancak böylesi eğer tek orucunu sabahtan tutturursanız eğer çocuklarınıza akşam iftar saatinde beraber yememe beraber yemek yememe ihtimali olduğu için... Sabah saatinde kalksın çocuk efendim elini yüzünü yıkasın dişlerini fırçalasın sabah hazırlıklarını tamamlasın kahvaltısını güzelce yapsın işte öğlene doğru yiyeceklerini yesin öğleden itibaren tutar akşama kadar gelir ise ailecek bir iftar yapma ve bu iftarı da çocuklar çok fark etmiyorlar hep beraber oruç açıldığı için çocuklar gerçekten orucun keyfini yaşıyorlar. Ha bununla birlikte çocuklar neyi kazanıyor dedik biraz önce? Aidiyet duygusunu kazanıyor. Çocuk ailesiyle birlikte hareket etme. Anneyle birlikte salatalar hazırlama. Efendim babayla birlikte masaya tabaklar taşıma. Efendim suyu koyma. Suyu koydu. Son 5 dakika kaldı. Son 4 dakika kaldı. Çocukların gözleri, kulakları ezanda. Son 2 dakika kaldı. Son 1 dakika kaldı ve çocuklar ezan okunmaya başladığı an Sularını yudumlamaya başladığı an, oruçlarını açmaya başladığı ve ailecek açmaya başladığı an çocuk aynı zamanda aileyle bir aidiyet duygusu birleştirmiş, aidiyet duygusu geliştirmiş oluyor. Dolayısıyla çocuğuna kıyamayan, ama senin daha yaşın küçük, başın ka yaşın kaç, başın kaç diye çocuğunu birazcık bu türlü şeylerden uzak tutan merhametten dolayı, aslında tırnak içinde de söyleyeyim bu bir merhamette olmuyor aslında çocuğuna kazanacağı bir takım şeyleri kazandırmamış oluyor anne baba. Onun yerine çocuklarına mutlak surete öğlenden veya ikindiden başlamak üzere ezan okundu evet senin orucun başladı şeklinde ona da oruç tutmanın keyfini yaşattırmak lazım. Onun haricinde bir de hani gece kalkılıyor sahurda yemekler yeniliyor ya. Çocuklar mutlak suretle sahura kaldırılması lazım. Ancak bu kaldırma çocukları işte zorlaya zorlaya kaldırma şeklinde değil. Çocuklar örneğin bir de şu var ki çocuk psikolojisinde çocuklar anne babanın gece kalkıp gizli gizli güya yemek yiyor olması gece gece hayatın hala bir şekliyle devam ediyor olmasından çocuklar da o ona katılmaktan büyük keyif alırlar. Beni de kaldır sahura kalkmak istiyorum diye. Ancak anne babalar yine çocuklarına kıyamadıklarından dolayı çok defa sahura kaldırmıyorlar. Halbuki çocuklar sahura kaldırılması lazım. Yine bu da çocuklarda aidiyet duygusunun geliştirilmesine neden olur. Ama hocam bizim çocuk kalkmıyor ki sallıyorum sallıyorum kalkmıyor işte ne zaman kalkacağım diyor ama kalkmıyor. Evet zaten önemli olan da o. Yani çocuğu siz uyandırmaya çalışın sahur diye uyandırmaya çalışın. O. Ancak çocuk kalkmıyorsa yine kendisi bilsin, kalkmayabilir çocuk. Siz kaldırmaya çalışın sadece. Eğer çocuk uykuyu ağır basmış ve kalkamıyor ise, sabah siz kalktığında, siz kalktığınızda, onlar da kalktığında, gece yine kalkılmış, gece sahurda bir şeyler yenilmiş ise... Çocuklara dikkat edin, içlerinde böyle bir pişmanlık olur. Bugün kalkacağım işte, kalkamadım. Anne niye çok seslemedin? Anne beni şöyle yapsaydın, baba niye böyle yaptın diye. Çocuklar aslında içlerindeki vicdani o, gece aileye katılma, aileyle birlikte hareket etme noktasında eksik kaldıklarından dolayı bir pişmanlık yaşarlar. Vicdani pişmanlık yaşarlar. Bu onların bir sonraki gün sahura kalkmalarına aslında e, tetikleyecek olan unsurlardır yani çocuk eğer ergenlik döneminden küçük ise o çocukları sahura kaldırmaya çalışmak lazım ama illaki kalkması lazım mı? hayır sabah o pişmanlıkları yaşamalarına da çocukların izin verilmesi lazım anne baba da tebessüm edici bir sabır ile çocuklarına e, tebessümle kalkma, e, seslenmeleri lazım ama yani sen kalkmadın ki ne yapayım ben sesledim sesledim oğlum kalkmadın kızım kalkmadın ...yarın inşallah kalkarsın diye çocuklarına böyle seveceğim bir tavır içerisinde seslenmeleri lazım. Efendim bir reklam arası verelim. Sonra devam edeceğiz ve maillerinize bakacağız. Ee, eğer ayrılmazsanız radyolarınızın başından. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Gönderdiğiniz e-maillere bakacağız. Oruçla alakalı çocukların bu yaz döneminde oruçla alakalı... E Yarın da devam edecek söyleyeceğimiz şeyler. Yarın Ahmet Altan'ın bir yazısını okumaya çalışacağım. Efendim O yazıyla birlikte e, Ahmet Altan'ın çocukluk yıllarında yaşadığı e, bir e, hatıradan dolayı e, ruhundaki dalgalanmaları ele almaya çalışacağım. Eğer yarınki yayınımızı da takip ederseniz. Efendim şimdi gönderdiğiniz e-maillere bir bakalım. Nurşen Hanım'ın bir e-maili var şöyle sormuş hayırlı günler hocam annelik adına yaptığınız birçok yanlışı görmemize vesile olduğunuz için doğacınızım sorum iki yaşını henüz geçmiş yalanın ne olduğunu bilmeyen kızım yalan söylemeye başladı basit örnek geceleri uyku saatini geciktirmek adına tuvaleti olmamasına rağmen var diyerek ağlıyor ve zaman geçiriyor bu durumda nasıl yaklaşmalıyım, alışkanlık haline gelmemesi ve kendi adıma yanlış mesaj vermemek için neler yapmalıyım demiş Nurşen Hanım. Şimdi iki yaşındaki bir çocuk, e, yalan, bunun söylediği yalan bizim anladığımız manada bir yalan değil. Çocuklar genellikle küçük yaşlarda üzerlerindeki baskıdan kurtulabilmek için bir kurtuluş yolu olarak yalana başvururlar. Şimdi Nurşen Hanım diyor ki, uyku saati geldiğinde tuvaleti olmamasına rağmen tuvalete gideceğini söylüyor halbuki tuvaletinde yapmıyor. Şimdi o zaman demek ki çocuk yani o saatte yatmayı çok benimseyememiş demek ki. Yani zorlandırarak o saatte yatıyor demek ki. Dolayısıyla orada bir zorlama var demek ki. Çocuk da o zorlamanın sinyalini efendim yalana başvurarak çözmeye çalışıyor aslında bu çok normal bir şey burada annenin yapacağı şey çocuğunun yalan söylediğini düşünmek değil çünkü küçük çocukların söylediği demi söylediğim gibi yalan bizim anladığımız manada bir yalan değildir çocuğu yalana teşvik etmemek için üzerindeki baskıyı birazcık kaldırmak lazım ne yapabiliriz çocuğun uyku saati eğer o saatte uyuyamıyor ise daha farklı bir saate alınabilir eğer gündüzleri uyuyor ise gündüz uykularını biraz kısaltabiliriz. Efendim gündüz çok uyuyor ise sabah kalkma saati işte 8'i 9'u 10'u 11'i buluyor ise onu birazcık kısarak çocuğun o fizyolojik dengesini ayarlama e, yoluna giderek çocuğun o saatte yani yatma saatinde yatmasını ayarlamamız lazım. Baskıyla yatma değil hayır çocuğun bir fizyolojik gereksinimden dolayı yatmasını ayarlamak lazım. Ama bir de, de şu var, şimdi çocuğu çok defa anneler babaları yatırıyorlar ama kendileri içeride e, bir takım şeyler yapıyor. Ne yapıyor İşte çerez yiyor, televizyon seyrediyor, oturuyor, gülüyor, kahkaha atıyor vesaire. Çocuk da e, içeriye gidiyor çocuk sen yatacaksın. Yatmazsan kızarım sana. Şimdi çocuk e, anne babadan öyle kolay kolay kopamayacağı için hele ki 2 yaşında 3 yaşındaki bir çocuğun Dolayısıyla çocuğun yatma saatinde evdeki aktiviteler birazcık düşürülüyor olması, çocuğun içeriden kopabilmesine zemin hazırlatmak lazım. Yoksa çocuğu zorlayarak o saatte yatırmaya çalıştığınızda fark ettiğiniz bir şey var. Çocuk yalana başladı, yalan söylemeye başladı, kendini kurtarmaya başladı. Bu üzerinde bir baskının işaretidir. Dolayısıyla bu baskıyı kaldırmadığınız sürece çocuğun kişiliğine zarar verirsiniz. Baskıyı kaldırın çocuğunuzun üzerinden. Efendim bir başka dinleyicimizin maili Bekir Bey'in yazdığı bir mail hocam benim kızım üç buçuk yaşında babaannesine dedesine karşı şiddetli çıkışlar yapıyor. Sevgili Bekir Bey şimdi mesajını geri kalan kısmını okuyacağım ama üç buçuk yaşındaki yani civciv gibi bir kişi çocuk minicik bir şey yani şiddetli çıkışlar kimseye zarar veremez ki küçücük bir eli var. Ee, yani bu o şiddetli olsa olsa, ateş olsa neresini yakar, nereyi yakar? Şimdi bu ilk cümlenizden yola çıkarak hemen bunu söyledim. Ee, bakalım geri kalan kısmında ne yazmışsınız? Babaannesine ve dedesine şiddetli çıkışlar yapıyor. Mesela namaz kılarken gidip saçlarını yoluyor. Dedesinin kafasına vuruyor. Annesine çok nadir yapıyor, bana karşı hiç yapmıyor. Geçenlerde babaannesinin kafasına fırlattığı cisimle kafasını yardı. Hmm, bu biraz ileriye gitmiş. Ben de haliyle sinirlendim, biraz hırpaladım, üzüldüm. Ama belki faydası olur, bir daha yapmaz diye düşündüm. Sizden ricam nasıl davranmamız lazım geldiğini söyler misiniz diyor Bekir Bey. Şimdi üç buçuk yaşındaki bir çocuğu yenebilecek bir anne baba ben bugüne kadar tanımadım. Yani iki, üç, üç buçuk yaşındaki bir çocuğun eğer onun yaptığı anormal davranışları güçle, kuvvetle ve karşı şiddetle yenebilmiş olan bir anne baba var ise, lütfen bana mesaj göndersin. Çünkü bu yaşlarda çocuk çelik bir nüve gibidir. Siz onun üstüne baskı yaptıkça, yapma dedikçe, önüne geçtikçe çocuk şiddetli bir tepki gösterir. Kişiliğin, karakterin en kuvvetli olduğu zamandır üç buçuk yaş ki biz o yaş dönemine minik ergenlik dönemi diyoruz. Minik ergenler kendisine yasak konulmasını yapma denilmesine karşı çılgınca bir mücadele sergiler. Eğer baba babaannesine karşı çocuğu çocuğun annesini dedesini korumak adına... Çocuğa bir cephe aldıysa bak sakın yapma sakın bir daha vurma sakın bir daha yaparsan seni şöyle yaparım diyor ve onun karşılığında çocuğa da vuruyor ise bu ister Bekir Bey'in çocuğu olsun ister Ahmet Bey'in ister Ayşe Hanım'ın çocuğu olmuş olursa olsun böyle bir çocuk fırsatını bulduğu an babaannenin kafasına kaldırır bir şey atar. Fırsatını bulduğu an uyurken gider babaannenin kafasına veya dedenin kafasına sopayla vurur. Çocuğun önlenmesi özellikle bu yaştaki önlenmesi çocuğa engeller koyarak değil çocuğa sevecen davranarak. Şimdi eğer üç buçuk yaşındaki çocuk şiddete doğru bir meyil kazandıysa Bekir Bey'e tavsiyem şu ki kazanılmış olan bu şiddetin kökenine bir bakmak lazım. Eğer diyelim babaanne çocuğa karşı biraz sert davranıyorsa çekil bakayım yaramazlık yapma niye şımarıyorsun hep seni diyor ise... Dede eğer çocuktan beklentilerini birazcık abarttı ise, yani bunlar tahmini şeyler. O takdirde çocuk da arada ezildiğini düşünüyor ise, kendisini ezen kişilere karşı bir izzet savaşı girişir. İzzet savaşına girişir. Ha bu izzet savaşına da çocuk çok akıllıdır. Çok defa anne baba, dede, ebe, evin içerisinde kime karşı savaş ilan ettiyse çocuk ya namaz kılarken saldırıya geçer. Saldırıya geçme de neyle saldırıya geçer işte hiç ummadık bardağı kaldırdığı gibi işte dedenin suratını atı verir ya da elindeki sopayı kaldırır birdenbire vuru verir hatta çok defa olabiliyor çocuk elindeki bıçağı bile çünkü sonucu bilmiyor kaldırıyor işte uykudaki dedesine ebesine hatta kardeşine küçük kardeşine batırabilir. Dolayısıyla burada aman Bekir Bey sakın ne olur sakın herkesin düştüğü hataya siz de düşmeyin hırpalayarak zorlayarak sakın önlemeye çalışmayın çocuğunuz şu anda bir izzet savaşı veriyor bir kimlik kişilik savaşı veriyor olarak bakın bir bakın çocuğunuza karşı kim kabullenici davranmıyor kim çocuğunuzu daha böyle sineye çekici olarak davranmıyor. Çocuğunuzu, çocuğunuzla aranızdaki diyaloglarda nerelerde bir kopukluk var ona bir dikkat edin. Onu çözmedikçe çocuğunuzun elindeki bardağı, sopayı almaya sakın kalkmayın. Ee, bunu hatırlatırım size. Efendim bir sonraki dinleyicimizin mesajına bakalım. Emine Hanım'ın mesajı. Selamun Aleyküm hocam. Yaklaşık bir yıldır bütün programlarınızı büyük bir ilgiyle bir o kadar da pişmanlık içinde ve içim burkularak dinliyorum. Ne olurdu yıllar önce de bizlere ulaşabilseydiniz 26, 22 ve 14 yaşlarında 3 erkek çocuk annesi olarak üstelik de bütün çocukları deli gibi seven bir insan olarak hangi hatamı nasıl telafi etsem ve hatalarımın İtirafı, çocuklarımı nasıl etkiler büyük bir özenle o gün doğru bildiğimiz birçok yanlışı çocuklarımız üzerinde tatbik etmeye çalıştık. Onlar adına iyilik yaptığımızı sanarak yaptık bunları. En çok da çocuklarımın odasını 40 günlükten itibaren ayırıp her birine de en az üç yılımı iki oda arasında mekik dokuyarak uykusuz geçirdiğim gecelere mi, Yoksa evlatçıklarıma reva gördüğüm hale mi yanayım? Eyvah Emine Hanım eyvah. Evet 26 yaşında çocuklarınız 22-14 yaşında ve eğer 20 yaşında anne olduysanız yani şu anda siz 46 yaşındasınız 50 yaşındasınız benim ablam hükmündesiniz. Ve geriye dönüp şu andaki annelere öyle bir cümle söylüyorsunuz ki diyorsunuz en çok da çocuklarımın odasını 40 günlükten itibaren ayırıp her birine de en az üç yılımı iki oda arasında kendi yatak odasıyla çocuğun odasında mekik dokuyarak uykusuz geçirdiğim gecelere mi yanayım yoksa o evlatlarıma reva gördüğüm hale mi yanayım. Belki çocuklarım lütfu ilahinin terbiyesi olarak her biri toplumunda hüsnü kabul görmüş iyi eğitimli güzel ahlak sahibi olarak yetiştiler ama bazı kusurlarda da yok değil. Beni en çok da kahreden büyük oğlumun anneciğim çocukluğumu doyasıya yaşamadım ama beni en çok etkileyen verdiğin te televizyon seyretmeme ve sokakta oynamama cezaları demesi. Çocuk, yani yetişkin 26 yaşında olunca tabii anne beni en çok kahreden çocukluğumu doyasıya yaşamadım. Beni en çok etkileyen verdiğin televizyon seyretmeme cezaları ve sokakta oynamama cezaları demesi beni kahrediyor diyor Emine Hanım. Düşündükçe beni kahrediyor. Tahmin edeceğiniz gibi hatalarım bundan ibaret de değil. Allah affetsin hangi birini sayayım. Belki beni en çok rahatlatan dilim döndüğünce her anneye şiddetle programlarınızı tavsiye ederek annelerin hatalarını anlamaları konusunda gayret etmek. Neyse hocam ahval böyle. Büyük oğlum şu anda sigara kullanıyor. Bebek iken anne sütünü 3 ay kadar almıştı. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu konuda tavsiyelerinizi bekliyor. Her an dualarımda daha çok kitlelere ulaşmanızı diliyorum demiş sevgili Emine Hanım. Evet. Yahu nereden girmiş bu bizim içimize bu ahlak? Ben bilemiyorum. Yani şu mikrofonlardan sesleniyorum, e-mailler geliyor, e okuyorum, derdimi çok da anlatamıyorum. Çocuklar böyle efendim odalara gönderilerek, efendim bilmem ceza verilerek, efendim böyle baskılar kurarak... ...çocukluklarını yaşatmayarak... ...yahu anne babalar Allah rızası için... ...ne yapıyorsunuz? Bunlar sizin çocuklarınız değil mi? Siz doğurmadınız mı bunları? Siz bu çocuklara bakmakla mükellef... ...ve bunlardan hesap sorulmayacak mısınız? Yani geriye dönüp... 40 yaşında 50 yaşında... ...hep aynı sözlerimi duyacaksınız. Kendinize dönün bir kendiniz de söyleyin. Siz çocukluğunuzu yaşadınız mı? Niye çocuklarınıza çocukluklarını yaşatmıyorsunuz? Bakın... Mübarek bir aydayız. Ramazan ayındayız. İnsan yetiştirmede zirve noktasına çıkmış peygamberin yolunu takip ediyoruz. Öyle değil mi? Müslümanız, oruç tutuyoruz vesaire ibadetlerimizi yapıyoruz. Rica ediyorum Allah rızası için çıkın biriniz deyin ki peygamber şöyle ceza veriyordu çocuklara. Ben ortaokul yıllarında, lise yıllarında okuduğum efendim kitaplarda işte hocaların falakalara yatırıp Çocukları dövdüğünü okumuş ve dinden korkmuştum. Çocukların kollarının kesildiği, İslam'da şöyle olduğunu, böyle olduğunu duyarak ben dinden korkmuş, uzaklaşmış, dinle aramda böyle bir soğukluk oluşmuştu. Ama elhamdülillah ki güzel, samimi insanları tanıdıkça, dinin güzelliklerini fark ettikçe dine yakınlaşmalar oldu. Ama şimdi ben bir bakıyorum. Biz Müslümanız diyen anne babalara bir bakıyorum anne işte tesettürlü başı kapalı efendim ona göre ibadet ediyor oruç tutuyor vesaire yapıyor ama bir elinin tersiyle çocuğa bir çarpıyor ben diyorum ki ya sen nasıl Müslümansın bunu vicdanın nasıl kabul ediyor yahut da çocuğa bir bakıyorum ki çocuğun yaşam alanını bırakmamış anne çocuğuna tapıyor neredeyse. Aman çocuğum düşecek diye, aman çocuğum şu olacak diye, aman çocuğum bu olacak diye çocuğun yaşam alanını bırakmamış. Çocuğun kişiliğini geliştirmiyor. Çocuğun başına bir şey gelecek olmuş olsa anne cinnet geçirecek noktaya gelmiş. Bakın Anadolu pedagogisinden ben iki tane örnek vereyim. Çocuk tapınıcılığı yani çocuğun her dediğini yapmaya çalışmak. Her istediğinin peşinde koşmak. Çocuğu aman şöyle olmasın, aman böyle olmasın diye uğraşmaya eskiler demiş ki gayretullaha dokunur demiş. Gayretullaha dokunur. Yani ne demek istiyorlar? Allah çocuğu elinden alır. Eğer bu kadar çocuğuna tapınırsan, çocuğun üstüne bu kadar çok gidersen, her şeyi çocuğun ekseni etrafında kendini de mahveder, çocuğunu da mahveder, onun kişilik gelişmesini engel olursan gayretullaha dokunur denmiş. Allah elinden alır bu kadar çok tapınma çocuğa denmiş. Bakın orada Anadolu pedagojisi bir sınır çizmiş anne babalara çocuklara yaklaşma ve çocuklarla olan diyalog konusunda anne babalığın çizgiliği konusunda bir sınır çizmiş. Ne çocuk tapınıcısı olacağız ne de çocukları çok önemsemeyen bir anne baba. Şimdi bakıyorum çocuklar günümüzdeki en büyük problem. Günümüzdeki anne babaların çocuklarıyla yaşadığı birçok problemin kaynağı çocukları önemsememekten kaynaklanıyor. Yahu nasıl bir annesin çocuğu odaya kapatıyorsun ceza olarak? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Ve ondan sonra orucuna devam ediyorsun. Çocuğa güya sokağa çıkmama cezası veriyorsun. Çocuğa televizyon seyretmeme cezası veriyorsun. Ve bunları yaparken de vicdanın hiç titremiyor yani seni. Ve Ramazan ayı içerisindesin ve başka aylar içerisindesin. Oturuyorsun sohbet ediyorsun. Sohbette dinlediğin şeylere bak. Anlattığın şeylere bak. Ve senin çocuklarına davranış şekline bak. Niye önemsemiyorsun kendi çocuğunu? Kendi dünyaya getirdiğin, kendi doğurduğun çocuğu niye önemsemiyorsun? Bakın, madem ki dinin temsilcisinden bahsediyoruz, çocukları nasıl önemsiyor? Rica ederim, Allah rızası için açalım Ramazan ayında Peygamber Efendimizin. Onun çocuklarla olan münasebetlerini sakin sakin bir okumaya çalışalım. Bir çocuk var idi, onun komşusu yakınlarında oturan bir çocuk var idi, o çocuk kuş besliyordu. Efendimiz yolda giderken o çocukla karşılaştığında tebessüm eder yanına gider konuşur idi ne konuşur idi e, kuşların hatırını sorar idi nasıl gidiyor diye kuşlarını sorar idi düşünebiliyor musunuz rica ederim apartmanınızda kaç tane çocukla konuşuyorsunuz kaç tane çocuğun kuş beslediğinden haberiniz var kaç tane çocuğun dünyasından haberiniz var bir tek kendi dünyamız var değil mi? Sokaktaki çocukların bir bakın acaba kaç tanesinin karıncalarından haberiniz var, kaç tanesinin kedisinden haberiniz var, kaç tanesinin çalılar arasında sıkışmış olan kediyle konuşuşumuzdan haberiniz var. Bir gün o çocuk kuşu ölüyor, çocuğun kuşu ölüyor, peygamber efendimiz o çocuğa baş sağlığına gidiyor. Yani bu mesaj yeter sadece, bu mesajı duymak yeter Çocuğun ölmüş kuşuna baş sağlığına giden bir dinin, peygamberin şu anda yolunda gidiyor olduğumuzu düşünerek çocukları ne kadar önemsediğimize bir bakın. Baş sağlığına gidiyor, başın sağ olsun diyor. Efendim vaktimiz, dakikalarımız bitti maalesef yine. Ama geriye dönüp pişmanlıklarımızı eğer yaşamamak istiyorsak çocukları önemseyin anne babalar, Allah rızası için çocuklarınızı önemseyin. Onun dünyasının içerisine bir girmeye çalışın. Rica ederim onun dünyasına girin, göreceksiniz sizin dünyanızdan çok temiz bir dünya ve çıkmak istemeyeceksiniz çocuğun dünyasına girdiğinizde yetişkinlerin o berbat dünyasının içerisine, o iktidar kokan, efendim o güç, kuvvet, para kokan dünyasının içerisine girmek, tekrar girmek istemeyeceksiniz. Efendim dakikalarımız maalesef doğru önümde mesajlarınız var, e-mail'leriniz var. O mesajları da Allah nasip ederse yarın saat 11'de radyolarınızın başında olursanız yarın sizlerle birlikte ele almaya çalışacağım. Efendim iyi Ramazanlar ee, diliyorum. Hoşçakalın.